İnsanlar doktoruna itibar ettiği kadar vallahi peygamberine itibar etmiyor. Doktor ilaç yazıyor. Doktorun yanılma ihtimali de var. İlla tam teşhiste koyamayabilir. Diyor ki işte bunu günde üç defa tok karnına içeceksin ya da aç karnına. Saatini şaşırmayacaksın. Şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın. Detaylı detaylı anlatıyor böyle. İnsanlar eve gidince Doktorunun sözünü böyle harfiyen yerine getirmeye çalışıyor. Bizim manevi doktorumuz kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şöyle yapacaksın reçeten bu. Şöyle yiyeceksin, buna göre yaşayacaksın. Biz buna doktor kadar itibar ediyor muyuz? Hayatımızın içinde bu kadar itibar ediyor muyuz? Iyi. Hatta doktora demediğimiz şey diyoruz. Doktor yazıyor Desek ki bir ilaç yazsa ya ne olacak ki ben bu ilacı üç yazmış ya. Beş tane içsem. Günde beş öğün içsem ne olur? Biraz daha çabuk iyileşirim. Ya da bir şurup yazmıştır. En iyisi ben bunu bir dikişte kesin çözüm yapayım desek. içsek ne olur? Bir anda ya ölürsün. Ya hastaneye zor yetiştirirler. Ya bir sıkıntı yaşarsın. Ama Peygamber Efendimiz bir reçete yazmış en başta Rabbimizin hayat kitabı bu hayat kitabımız Kur'an. Bu bizim hayatımızdaki ve ahiretimizdeki mutluluğumuzu sağlayacak bir kitap. Emirleri teşkil ediyor. Biz bunu beğenmiyoruz. Kafamız ne olacak? Bu da olsun. Öteki de olsun. Ne zararı var? Ne kötülüğü var? Ya biz eğer bize sorulduysa bu tamam biz değerlendirelim kendi aramızda ama bize sorulmuyor ki Zararı var mı yok mu? Kullansak ne olur ne olmaz. Senden istenen şu. Güzelce teslim olacaksın. Ne deniyorsa onu yapacaksın. Ne tavsiye edilmişse onu yapacaksın. Bu kadar basit. Bunun daha ötesi yok ki. Niye yorum yapıyoruz? Niye sündürüyoruz? Sağından solundan bir tarafından değil mi Gökhan? İlla ki yani bir şeyleri sündürmeden bir iş yapmayacak mıyız? Adı üstünde bak Müslüman. Teslim olan demek, Teslim olan. Sen kendini teslim edeceksin. Orada ne yazıyor? Aynen onu yapmaya çalışacaksın. Bu kadar. Ama adamlar bidatın içerisine girmişler. Biz de bunlara karşı çıkıyoruz diye bir sürü hakaretler, küfürler, şunlar bunlar diyorlar. Utanmadan bidatlere sarılıyorlar. Böyle bir din anlayışıyla kurtulacaklarını zannediyorlar. Arkadaş sen arabayın tamircisinin sözüne bir doktorun sözüne ne bileyim herhangi bir işinde söz sahibi olmuş birinin sözüne dahi itibar ediyorsun da neden Allah'ın Resulüne bu kadar önemli sen ahiretini kazandıracak kadar dünyanın ahiretini ebedi hayatını kazandıracak kadar ciddi bir meselede neden böyle buyurulmadık iş yapıyorsun yani değil mi? Çünkü bu şeytanın kandırması Kardeşler bu şeytanın kandırması. Şeytan insanlara güzel gösterecek. Zaten öyle bir vaatte bulunmuştu ya. Senin dost doğru yolun üzerine oturacağım ve insanları saptıracağım. Mühlet verdi Rabbimiz. Şimdi insanlar gidecekler, zikir yapıyoruz zannedecekler. İnsanlar Kur'an okuyoruz diyecekler. Biz bunda ne kötülük var diyecekler. Doğru yolda gittiklerini zannedecekler. Ama şeytan onları öyle bir saptıracak ki bunu ancak ahirette anlayacaklar. Bunun için bu tehlikeye düşmemek için yapmamız gereken aslında çok basit bir şey var. İnsan gücü yeter yetmez ayrı mesele. Elinden geleni bu çizgide yapacak. Yani Kur'an, peygamberin sünneti. Bu, bunun dışına çıkmayacaksın. Yani ne yapıyorsan yap arkadaş. Ama bugün insanlar maalesef ne ayetten delil söküyor, ne peygamberin sünnetinden deliller söküyor. Yani hiçbir şey çare olmuyor. Adamın bidatine, bir tane bidatine sarılmış, ne anlatırsan anlat. Hangi ayeti söylersen söyle, kar etmiyor. E bu insanlara sen ne anlatacaksın? Hangi yolu göstereceksin? Hangi hidayet yolunu göstereceksin? Eğer bir insana ayet sökmüyorsa, ona hiçbir şey ifade etmiyorsa, peygamberin sözüne itibar etmiyorsa, o adama hadi selamette ne halin varsa gör demekten başka yapacak bir şeyimiz yok. Sen illaki adam akıllı sapıklığı hak etmek istiyorum diyorsan illa sapıklık yolunda gideceğim diyorsan biz sen zorla bundan alıkoyacak halimiz yok. Ha? Ama ahirette büyük bir pişmanlıkla karşı karşıya kalırsan da o zaman kendi kendini yiyeceksin. Ama şöyle düşünse ya acaba bu adamların anlattığı doğru mu ya doğruysa biraz endişelenmek gerekmez mi? Biraz endişelenmek. Ama adam o kadar sabit fikir ki yani insan bir ihtimal var olsa düşünür ya belki de bir araştırayım şunu ya gerçekten bu adamların dediği gibi mi? Değil mi? Biraz düşünse şöyle yok benim gittiğim yol en doğrusu ben zaten biliyorum. Ben unuttum onları. Peki arkadaş. Kimse kimsenin başında bekçi değil. Zorla bir şey yaptıramayız ama sen ahirette de şeyin içine düşersen cehennem çukurunun içerisinde düşersen o zaman kim kurtaracak seni? Hangi şey kurtaracak? Hangi şefaatçi gelip de kurtarabilir? O halde biraz düşün, hakaret etmek bırak da bir tarafa, küfür etmeyi bırak, birazcık düşün, kendin için düşün. Ama maalesef bu kadar dahi insanları şey Kur'an'ı, sünnet'e Çağıramıyoruz, çekemiyoruz. Bu yola çağıramıyoruz yani. Adam başlıyor. Video koyuyoruz. Belgesel olsun, sohbet olsun. İçerisinde ayet ve hadislerle bahsettiğimiz, ifade ettiğimiz, açıkladığımız şeyleri bile aynı ayetlerden cevap veriyor altta. İtiraz. İtiraz ettiği ayetleri sohbetin içinde anlatıyoruz. Belgeselin içinde anlatıyoruz. Oraya diyor ki şu ayette böyle geçiyor. Sohbet hiç dinlemiyor ki. Belgesel hiç seyretmiyor bile. Ön yargıyla hemen açıyor bakıyor. Ha bunlar karşı. Hemen altına yapıştırıyor ayetleri, hadisleri. Ya bu kadar ön yargı olmaz. Bu kadar art niyet olmaz. Biz delilleri ortaya koymuşuz. Bir dinle bakalım yani baştan. Değil mi? Ama maalesef bu bunu fayda sağlayamıyoruz yani. Rabıta belgeselimizin içerisinde şeyler var. Delil alınan ayetler var altına yazıyor. Diyor ki siz diyor şu ayetleri görmüyor musunuz? Ülan biz zaten onun içinde ondan bahsediyoruz. Bu anlaşılıyor ki bu adam hiç seyretmiyor bile yani. Bir tanesine dedim geçen gün ya ne kaybedersin ya bir seyret bakalım. Ne seyredeceğim diyor. Ne kaybedersin dedim yani. Senin 30 dakikan, 35 dakikan alacak. Bir dinle bakalım yani. Yapmazsan gene yapma. Ama korkuyor. Neden biliyor musun? yıllarca geldiği bir düzen var. Buralarda söz sahibi olmuş. Bir yer edinmiş, bir saygınlık kazanmış. Şimdi bunun tersine bir şey yönelirse diyecekler ki ya sen bize yıllarca senin anlattın bunları. Sen tavsiye ettin. Şimdi ben de bilmiyormuşum, ben de yalnız diyemeyecek yani. Bunu demekten korkuyor biliyor musun? Dünyası yıkılacak. Altı üst olacak. Ama bu işte kibir bu nefsani davranış insanı yanlışa sürükleyecek. Cehenneme doğru sürükleyecek. Birisi bana bir uyarda bulunduğu zaman, ayet ve hadiste uyarda bulunsun, inanın ben o gün onu kafaya takarım, mutlaka ona bir cevap bulmam gerekir. Bir çözüm üretmem gerekir. dese ben uyuyamam. Adamlara biz ayet söylüyoruz, peygamberin açık sahih hadislerini söylüyoruz, ben diyor biliyorum diyor anlatmana gerek yok diyor. Ya sen neyi biliyorsun arkadaş ya? Allah ve Resulü bir şeye hükmettiği zaman bir müminin yapması gereken tek şey vardır. İşittik ve itaat ettik. Demektir. Bunun dışında bir şey söyleyemez. Ama adama Allah ve Resulü bir şey söylüyor işittim başım üstüne itaat ettim demiyor ya. Sen o zaman kimin sözünü efendim İmam Rabbani şöyle dedi İmam bilmem ne bunu dedi. Ya sözü ilk önce, kardeşim sözü ilk önce Allah'a vereceksin. Ondan sonra Resulüne vereceksin. Allah'ın ve Resulü'nün sözünün önüne kimin sözü geçebilir? Adı ne olursa olsun kimin sözü geçebilir? Ama adamlar ilahlaştırmışlar, bir takım zatları ilahlaştırmışlar. Söze başlarken onların sözüyle başlıyorlar. Bu doğru bir din anlayışı değil. Bir konuşuyorken bir insan, bir ilim adamı dikkat edin. Buna çok dikkat edin kardeşler. Bir alim, alim olduğunu söyleyen bir kişi, eğer sözü ilk önce Allah'a vermiyorsa, Allah'ın Resulüne söz hakkı vermiyorsa, o adamın sözüne asla itibar edilmez. Ağzıyla kuş tutsa dahi itibar edilmez. Dini bir mesele anlatıyorsan ve o husus ayetler var, hadisler varsa, Önce onlara söz hakkı vereceksin. Bu edep budur. ilmin edebi budur. Gereği budur. Ama adam işte İmam Rabbani bunu dedi, Üstad şu bunu dedi, şu bunu dedi. Yani bu Hucurat suresindeki gibi ifade edilen peygamberin sesi yanında kendi sesinizi yükseltmeyen ayetine örnek olmuyor mu? Onun sesi yanında bir başkasının sesini çıkarmış olmuyor mu? Onun sesinin ötesine, onun sözün evveline Geçirmiş olmuyor mu? Bu şekilde davranarak da amelleri boşa gider. Bak Allah'ın Resulüne bu şekilde davranırsan bütün amellerinde boşa gitme bir tehlikesi var. Böyle bir tehlike var. O halde dikkatli olmak lazım kardeşlerim. Dikkatli davranmak lazım. Allah ve Resulüne tam teslimiyet lazım. Böyle uyduruktan hem teslim olduğunu söyleyeceksin hem gidip başka türlü işler yapacaksın. Yani bu Doğru değil. Bu çok yanlış bir din anlayışı. Ama maalesef bunu insanlara bir türlü anlatamıyoruz, anlatamıyoruz. Başlıyorlar hakarete, küfre, eleştiriye. İnşallah ne diyelim yani bunu anlamayanlar mahşerde anlayacak, Hesap gününde anlayacaklar. Pişman olacaklar. O zaman da iş işten geçmiş olacak tabii ki.